Tuna'nın beri yanı programından sonra merhabalar Ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara Vegan sağlık programıyla karşınızdayım yeniden ee, Bugün biraz obezite ve yağ yakma konularını konuşacağız Ancak öncelikle e, obezite konusuyla ilgili Dünyada neler oluyor Biliyorsunuz obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunu Hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin ortak bir sorunu e, Günden güne de gittikçe artıyor. Ee, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Asya, Afrika ve Avrupa'nın altı ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren Monika çalışmasında 10 yılda Obezite sıklığında yüzde 10 ila 30 arasında bir artış saptandığı belirtilmiş. Obezitenin en sık görüldüğü ülkelerden birisi olan Amerika, ee, Kronik Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından e, bu ulusal beslenme ve sağlık araştırması olarak geçiyor. Çalışmasına göre 2003 ve 2004 yılında obezite yani bu obezitenin aslında tanımı şu şekilde yapılıyor. E, beden kütle indeksi kilogramın e, boya boyun karesine bölümüyle ortaya çıkan bir veri, ona göre obezite sıklığı e, saptanıyor. Bu sıklıkta erkeklerde yüzde 33.1, kadınlarda yüzde 33.2 olarak saptanmış. ama 2005-2006 yılında erkeklerde %33'e yüzde %35'e yükselmiş. Ee, tabii hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de Türkiye'de bu obezite ile ilgili e, ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii Türkiye'de çok iyi çalışmalar başlatılmıştı ama sonu... E, Gelmedi herhalde bu çalışmaların bilmiyoruz ne oldu. Ee, güzel çalışmalar yapılıyor. Obeziteyi durduralım işte bisiklet dağıtıldı vesaire ama onların e, bir sonucunu e, yayınlamadılar. Belki yayınlarlar. Ee, Avrupa'da ise e, Avrupa'ya baktığımızda ise yine orada da durum e, genel olarak Avrupa nüfusunun üçte biri fazla kilolu olarak geçiyor. Fazla kilolu olma durumunun en yüksek olduğu ülkeler. İngiltere, Arnavutluk, Borsna Hersek e, gibi ülkeler. E, tabii Türkiye'deki pre prevalans da çok e, bizim e, bugüne kadar elde ettiğimiz veriler e, ışığında çok da iç açıcı değil yani Türkiye'nin üçte biri ise yine obez dünyadan ve Avrupa'dan çok da bir farkı yok aslında bu rakamların ee, Sizleri bu rakamlara çok fazla boğmayacağım ama obeziteyi önlemek için neler yapmalıyız neler yapabiliriz ee, Bu bir ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldi ve tüm dünyada obezite ile ilgili e, çalışmaların e, hızla başlaması ve yay, yaygınlaştırılması gerekiyor ee, herkesin bu ara işte yaz geldi e, Sıkıntılarından birisi yağ yakma ve kilo verme konuları Ben kilo verme demiyorum ama yağ yakma diyorum Çünkü yağ e, fazladan e, istenmeyen denilen bu yağlar e, bizim sağlığımıza zarar veriyor Yani obezite bir algı beden algısı e, konusunun biraz dışarısında sağlıkla alakalı bir şey Nasıl ki kanser veya başka hastalıklardan bahsederken tedavisinden bahsediyorsak obezitenin de Tedavisinden bahsediyoruz. Yani bir diyet programı, bir 2-3 aylık uygulanan sonra rafa kaldırılan programlardan bahsetmiyorum ben. Aslında diyet de yanlış anlaşılıyor. Aslında diyet kelimesinin asıl tanımı şu şekildedir: Kişinin bütün özelliklerine göre günlük alacağı gıdaların bütünü ve bunun alışkanlık haline gelmesi durumudur aslında diyet. Ama bizde hep zayıflama ile endeksli anlatılıyor. Diyetisyen denilince de hep Zayıflatan kişi anlamına geliyor Aslında diyetisyen e, Zayıflatma değildir sadece işi e, Böbrek hastalıkları Kanser Karaciğer hastalıkları e, Ağızdan e, besin alamayan hastaların Beslenmesi çocuk beslenmesi Bebek beslenmesi bunların hepsi Beslenme ve diyetetik Biliminin içerisine giriyor ee, Çok önemli ama bunlar hep göz ardı ediliyor Ben de buradan bizi dinleyenlere Diyetisyenlerin sadece zayıflatmadığını duyurmak istiyorum Siz de haklısınız size de öyle lanse ediliyor olabilir Ama sadece işimiz zayıflatmak değil ee, Ama tabi obezitenin çözümünde de Beslenme ve diyet uzmanlarının Önemli görevleri var ee, Öncelikle halk sağlığı çalışmaları bu, e, bu açıdan çok önem kazanıyor e, Koruyucu tıp önleyici tıp e, deniyor bu çalışmalara e, Biz obeziteyi olmadan nasıl engelleyebiliriz Birazcık bundan bahsedeceğiz Öncelikle Obezite olmadan aslında önlemenin en doğru yolu yaşam tarzı değişikliği. Yani yaşam tarzı değişikliği fiziksel aktivitenin düzenli hale getirilmesi ve aynı zamanda doğru beslenme ile bunun yürütülmesi. Doğru beslenme deyince kişiler sağlıklı besleniyorum, çok iyi besleniyorum deyince hep hayvansal ürünlerin... E, hayvansal gıdaları tükettiklerinden bahsederler İşte ben sütümü içiyorum Şunu mu yiyorum Eti şuradan getiriyoruz falan Bugün o, o şekilde mi acaba Doğru mu onu konuşacağız biraz ee, Bu e, Obezite ile ilgili Dediğim gibi bu yaşam tarzı değişikliğini Sağlamanın en doğru yollarından birisi e, Öncelikle Kişinin İhtiyacı olan hangi besinler, ne kadar, ne zaman yiyecek, bütün her şeyine bakılarak oluşturulan bir aslında beslenme programı. Bir diyet programından bahsetmiyorum. 2-3 aylık uygulanıp sonrasında rafa kaldırılan bir beslenme stilinden bahsetmiyorum ben. Kişinin yaşamı boyunca uygulayacağı bir beslenme alışkanlığından bahsediyorum. Şimdi... Hepimiz bu fazla yağları atmak için uzun uzun uğraşlar sarf ediyoruz, emek harcıyoruz, spor yapıyoruz, çeşitli diyetler uyguluyoruz. Buna rağmen yağları yakamıyoruz. Yağ yakmak bu bahsettiğim yaşam tarzı değişikliği ile de aslında sınırlı değil. Yani yaşam tarzı değişikliğiniz, değişikliğini yapmanız, sizin kilo vereceğiniz... Anlamına gelmiyor hemen vücudumuzdaki bazı hormonların vitamin ve minerallerin dengesizlikleri kilo vermeyi güçleştiriyor. Mesela insülin direnci. İnsülin direnci kilo, e, yağ vermeyi, yağ yakmayı zorlaştıran etkenlerden birisi. İnsülin direnciniz olduğunda e, insülinin işlevsizliğinden kaynaklı miktarının artması sonucu ortaya çıkıyor. Yüksek seviyelerdeki insülin tok, tokluk hormonu leptini baskılıyor. Bu da kilo vermeyi zorlaştırıyor. İnsülini düzenlemenin en önemli yollarından birisi düzenli fiziksel aktivite. Ee, tabii aynı zamanda beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi bel çevresi yağlanmanız varsa yemeklerden bir iki saat sonra ciddi kan şekeri düşüklükleri yaşıyorsanız son zamanlarda aşırı bir kilo artışınız olduysa tatlı ve unlu gıdalara ihtiyacınız iştahınız pardon arttıysa insülin değerlerinizi ölçtürmenizde fayda var. Bir diğeri e, hayvansal gıda tüketimini azaltmak vücuttaki depo yağı azaltıyor. Vücuttaki depo arttıkça kilo vermek zorlaşır. Bitkisel gıdalar depolanmadan yakılır. Zaten bunu siz kendi hayatınızda da göreceksinizdir. Hayvansal bir şey yediğinizdeki o yorgunluk yedikten sonraki o halsizlik hissi ve bir de bitkisel beslendiğinizdeki e, o e, rahatlık hissini zaten görüyorsunuz ayrı bana. Ancak biz bitkisel beslenirken nişastalı işlenmiş gıdalardan, kızartmalardan özellikle alkolden uzak durulmalıdır. Yağ yakmak için her renk sebze ve meyveden en az birini özellikle... Yeşil yapraklı sebzeleri mümkünse çiğ olarak tüketmek gerekiyor ee, Yavaş çalışan tiroid hormonu bir diğer yağ yakmayı zorlaştıran etkenlerden birisi ee, Ya zayıflayamamanızın nedenlerinden birisi yavaş çalışan tiroid hormonunuz olabilir Tiroid hormonu tüm vücudu etkileyen temel bir hormondur ...vücuttaki enerji harcanmasını büyük ölçüde etkiler, yavaş çalışan tiroidler vücudun genel enerjisinin düşüklüğüne neden olur. Bir diğer e, yağ yakamamanın en e, bir diğer önemli aşaması kan şekeri düşüklükleri ve insülin hormonu bozukluklarında beslenme planının iyi yapılamaması kilo vermeyi zorlaştırıyor. Yağ yakmayı zorlaştırıyor diyelim daha doğrusu. Şeker hastalığı, insülin direnci, reaktif hipoglisemi dediğimiz e, durumlarda beslenme planının uygun bir şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Karbonhidrat sayımının öğren öğrenilmesi bu durumda bu tür durumlarda kilo vermeyi kolaylaştırabiliyor. Şimdi hep e, dilimizde kilo vermeye gidiyor aslında yağ yakmadır Kilo vermek e, gidersiniz aç kalırsınız bir şekilde kilo verirsiniz sağlıksız bir şekilde Ama benim bahsettiğim sağlıklı bir şekilde yağ yakmak Düşük demir ve ferritin düzeyleri kilo verememenizin nedenlerinden birisi olabilir Enerji sistemleri için oksijen taşımada görev, görevli olan demirin düşüklüğü enerji ve yağ yakımında zorluklara neden olur Bunun yanında birçok... E, Sıkıntıya neden olur demirin ve ferritinin düşüklüğü. Demirin depo şekli olan ferritinin düşüklüğü de aynı şekilde ele alınmalıdır. Ben demirle ilgili... ...aslında bu yayını sadece demirle ilgili yapmak e, istemiştim. Çünkü e, son zamanlarda tekrar demiri demir konusunu ele almam e, yönünde mesajlar, mailler aldım. Şimdi demir... E, Vücut, vücut için oldukça gerekli bir element ee, Dokuları oksijen taşınmasını sağlıyor Çok önemli bir görevi var Vücutta iki formda bulunuyor Hem demir yani organik olan hem olmayan yani inorganik yani organik olmayan Diyetle alınan demirin sadece yüzde onu ince bağırsakların üst kısmından emiliyor Emilen demir transferine bağlanarak kemik iliğine taşınıyor Taşınan demir sonra karaciğerde depolanıyor Sadece oksijen taşınmasında değil, elektron taşınmasında, genetik materyal yapımında ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde birçok önemli görevi var demirin. Sadece kilo ve verememeyi zorlaştırmakla kalmıyor demir eksikliği e, durumların, durumları. E, halsizlik, işte alkol sonrası sendromu e, denilen o e, uzun süren halsizliklere neden oluyor. E, demir em eminiminde... En önemli faktörlerden biri bağırsaklardaki emilimin sağlıklı olması. Yani bağırsakların sağlıklı olması gerekiyor demirin emilmesi için. Bununla beraber bitkisel kaynaklardan alınan hem olmayan demirin emilimi etten gelen hem demirden biraz daha düşüktür. Bunun asıl sebebi demir içeren bitkisel gıdaların aynı zamanda... Ee, Fitat yani fitik asit gibi içerikleri oluşturması. Peki demir eminimini artırmanın yolu fitik asiti azaltmak mı? Fitik asit demir eminimini etkiliyor mu? Etkiliyor evet düşürüyor ama çözüm fitik asitten kaçmak değil. Fitik asit tamamıyla kötü bir içerik de değildir aynı zamanda. Kansere karşı... Koruyucu çok güçlü bir antioksidandır. Burayı kaçırıyoruz. Tam tahıllarda, bakliyatlarda, yemişlerde ve tohumlularda fitikasit içeriği oldukça yüksek. Ancak bu grupların yanına C vitamini içeriğince zengin besinler eklenirse demir emilimini artırmış oluyoruz. Peki ne kadar C vitamini alacağız? Hayvansallardaki hem demir C vitaminine ve demir bağlayan enzimlere enzimlere ihtiyaç duymadan emiliyor. Ancak hem olmayan demirin emilimi için askorbik asit denilen C vitaminiye ihtiyaç var. Düşük demir varsa daha fazla demir alımı yerine hemen e, tabletlere ve e, takviyelere sarılmak yerine C vitamininin artırılması ile durum tersine çevrilebiliyor. Peki ne kadar C vitamini alacağız? Yarım su bardağı karnabahar veya 1 bardak 1 su bardağı kadar portakal suyu ile demir emilimini 6 kat kadar Artırabiliyorsunuz kaynakları isteyenlere e, atabilirim bu e, benim söylediğim bilimsel çalışmalardan aldığım bu verileri dileğine gönderebilirim Demir eksikliği anemisi dünyada ve Türkiye'de çok yaygın görülüyor e, Tüm mineraller ve vitaminler tabi bağırsaklar demiyor öncelikle bağırsaklara dikkat etmek gerekiyor e, Asıl nedenleri sadece yetersiz alım değil Emilimin düşüklüğü dediğim gibi bir de kayıplar nedeniyle ihtiyacın artması. Eee fermantasyon demir emilimini artırabili artırıyor. Ekmeklerin işte yalanması, turşular bunlar emilimi artıran etkenlerden birisi. Yüksek kalsiyum alırsanız demir emilimini engelliyor. Eee Özellikle e, veganlar bu açıdan lakto ovo göre daha avantajlı. Lakto ovo vejetaryenler e, süt gibi içerikleri tüketiyorlar. E, kişniş ve zerdeçal yüksek miktarlarda demir eminimine zarar verebiliyor. E, yüksek miktarlarda alınan kalsiyum da demir eminimine engelliyor. Kalsiyumun sadece yiyeceklerle değil takviye olarak alınması da demir emilimini düşürüyor. Bizim zaten yeterli miktarda kalsiyum aldığımızı e, önceki yayınlarımızda hayvansal e, sütlerin insan sağlığına e, etkileri başlıklı yayında anlatmıştım. Fazla demir alımıyla tip 2 diyabet ve kronik hastalıkların oluşumuna zemin, hazırla, e, zemin hazırlanıyor. Yani demir e, önemli bir element ama çok da ıı, bu kadar abartılmasına gerek yok Zaten kişi yaşamının tüm her şeyine dikkat etmesi gerekiyor Yani düzenli uyuması gerekiyor Düzenli yaşaması gerekiyor Düzenli aktivite yapması gerekiyor İşlenmiş ve katkı maddesi bulunan içeriklerden uzak durması gerekiyor ee, Alkol gibi içerikler, sigara Yani sadece beslenme ve aktivitede yetemeyebiliyor Kişinin bütün yaşamına dikkat etmesi gerekiyor Evet Direkt demiri düşük olanlara direkt et yemeleri önerilir ancak et yemeden de demir dengenizi çok iyi sağlayabilirsiniz ee, Harvard sağlık profesyonelleri takip çalışmasının çok geniş çaplı bir çalışma bu Sonuçlarına göre et tüketimiyle kanserden ölme riski artıyor Sadece bununla kalmıyor kalp hastalıkları da artış gösteriyor Bu tür durumlar sadece yanlış beslenme kaynaklı da oluşmuyor Tabi işte sigara içme kötü yaşam alışkanlıkları bunları etkiliyor bu tür durumları. Ee, ve lütfen fiziksel aktivite yapın. Fiziksel aktivite sadece e, kalp hastalıkları kanserden korunma, korunmakla kalmıyor sizi. Aynı zamanda e, psikolojik durumunuzu da düzenliyor. Ve sizi daha sosyal bir haline getiriyor. Bu da yine çalışmaların sonuçlarından çıkarttığımız bir e, durum. E, demir... Ee, veganlar ve vejeteryenler açısından hep e, sıklıkla dile getirilir. Ancak e, yaşam alışkanlıklarınızı düzelterek demir seviyelerinizi yukarılara çekebilirsiniz. Evet, doğrudur. Ee, etin demirinin emilimi yüzde 25 civarlarında, yumurtanın yüzde 15, ancak bitkisellerin de yüzde 5 ila yüzde 15 arasında emilimi sağlanıyor. Ee, Lütfen hem demir eksikliği anemisinden korunmak için hem de fazla yağlardan kurtulmak için Beslenmenizi olabildiğince çeşitli kılın ve Bes, ve beslenmenizde doğala yakın gıdalar tamamen doğal gıdaları maalesef bulamıyoruz e, çok zor buluyoruz işlenmiş içeriklerden uzak durun bunlar sizin iştahınızı açıp daha fazla yemenizi sağlıyor işlenmiş her şey özellikle içerisinde işte e, karagenen ne bileyim e, nişastalar e, glikoz şurubu fruktos şurubu iç, bulunan içerikler palm yağı bulunan ve eee Diğer farklı içeriklerin bulunduğu yani katkı maddelerinin olduğu e, şeyleri tükettiğiniz zaman Zaten e, obeziteye yaklaşıyorsunuzdur demektir Aktivite yapmak gerekiyor besin çeşitliliğini sağlamak gerekiyor Peki nasıl sağlayacağız? Önceki programlarda da çok sıklıkla dile getirdiğim e, Kuru bakliyatlar, tahıllar, sebzeler, meyveler ve yağlı tohumlar gruplarını dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor Bunların hepsi aslında bizim memleketimizde çok zengin bir şekilde yer alıyor Bizim ekstradan pahalı içerikleri almamıza gerek kalmıyor Çünkü çok güzel bir memlekette yaşıyoruz ee, Toprak zaten bütün minerallerin demirinde, kalsiyumunda kaynağı topraktır Niye mineralli su içim, içmemiz önerilir? Çünkü toprak toprağın yerinin altından gelen bir suydur o ee, Ve mineral açısından zengindir eğer ki alerjiniz yoksa e, mayalayarak tüketebilirsiniz bazı içerikleri ve bağırsaklarınıza iyi bakmanız yani fermente olmuş gıdaları düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Benim gözlemim bağırsakları düzenlenen e, insanlar ve okuduklarımdan çıkardığım sonuç bağırsakları düzenlenen insanların ödem ödemlerinin atılması, e, yağlarının yakılması daha kolay oluyor. Evet. Lütfen kolay ol, olduğu için e, sağlıksız içeriklere yönelmeyelim. Tabi şimdi modern hayat bizi hep sağlıksız koşullara yönlendiriyor maalesef. E, ama elimizden geldiğince bu sağlıksız koşulları düzenleyebiliriz. E, ve lütfen bu e, bahsettiğim şeylerde e, kahve ve bitki çayları işte çaylar her bunları çok sık tüketmemek gerekiyor. Evet. Bu e, zayıflayamamanın nedenleri sadece ile ilgili olamayabiliyor Belki de durum e, psikolojiktir Kimse e, vücudun dengesini bozduğunuz gibi kilo vermeyi de enge engelliyor stres Stres durumunda adrenalin, kortizol gibi hormonlarda değişiklikler gözlemleniyor Özellikle bu hormonlardaki artışlar kilo vermeyi zorlaştırıyor Bir de e, sonlara doğru geliyoruz D vitamini yetersizliği yağ yakımının önündeki en önemli engellerden birisi verilemeyen yağ, yakılamayan yağlarda D vitamini düşüklüğünün sorgulanması gerekiyor e, Gıda alerjileri varsa eğer kişide örneğin gluten süt yumurta bunlar sıklıkla görülen gıda alerjileri e, şişkinlik Hazımsızlığa neden olduğundan vakit geçirmeden teşhisi konulmalıdır. Ee, bunlara dikkat edilmelidir. Sadece az yemek, hiç aç kalarak kilo vermeye çalışmak, yağ yakmaya çalışmak oldukça sağlıksız. Lütfen e, sizi görmeden beslenme önerisinde bulunanların e, bulunanlardan uzak durun. Sizi görüp iyice tahlil etmeyenlerden de uzak durun Beslenme çok kişisel bir durumdur Tüm dünyadaki tıp ve beslenme e, zaten kişiselliğe doğru gidiyor e, Sizin beslenme planınızı çıkaracak kişi Sizin en kolay ulaşabileceğiniz beslenme ve diyet uzmanıdır Bir doktor da değildir Herhangi bir kilo vermiş biri de değildir e, Komşunuz da değildir Lütfen sağlığınızı eğer düşünüyorsanız işin uzmanından destek alın. Yağ yakmak da aslında bilimsel bir şeydir. E, düşük kaloriler alıp az e, yiyip hatta hiç yemeyip kilo vermek e, kadar yanlış ve sağlıksız başka bir şey yok. İnsanlar öldü bu nedenlerle duymuşsunuzdur haberlerde. Lütfen e, bu çok fazla kilolarla ilgili yağlarla ilgili soru geldi bana. O yüzden bu programı yapma gereği duydum. Yine sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Tabii çok önemli bir sıkıntı obezite, e, yağlar, yağ, yakılamayan yağlar. Bir de obezite sadece olduğu gibi kalmıyor. Şeker hastalığına, kalp hastalığına, kansere, meme kanserinin oluşma riskini artırıyor. Bu açıdan e, lütfen beslenme e, düzeninize dikkat edin. E, fiziksel aktivitenizi yapın. E, sizi e, herhangi bir internetten indirdiğiniz beslenme programına da... Uymamaya çalışın çünkü hepsi e, bilgi kirliliği ve çöp bilgi bunların. E, ben bugünlük e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada e, Açık Radyo dinleyicisi İrem Zeyneloğlu'na vegan sağlık programına destek olduğu için çok teşekkür ederim. İyi günler. Vegan Sağlık